Bismillah ve Elhamdülillah ve Salatu ve Selamu Aleyhi Resulullah ve 14. dersin temariğine geçelim. Birincisi, beş soruluk bir temariğin. Edhilil fâe Ala cevabı şartı fil cümelil atiyeti izâ kâne zalike vaciben ve zhkuris sebebe. O vacip olduğu zaman, gelen cümlelerde şartın cevabına fai girdir ve sebebi zikret. Gerekli olduğu zaman fa'yı girdireceğiz. Gerekli yok, gerek diyerek yoksa gerekmiyorsa bu durumda fa'yı girdirmeyeceğiz. Kaç örnek yapalım anlaşılır inşallah. Birinci cümle men cedde ve cedde. Cedde yeni bir fiil. Daha önce görmediniz herhalde bunu. Gayret etmek demek. Müceddit de gayret eden demektir zaten. Vecede bulmak, elde etmek muayenasının fiili. Her kim gayret ederse elde eder cümlesinde. Şart edatı ney? Önce soralım. soralım. Şart fiili, Cedde. Cedde. Cedde. Cedde. Cedde. şartın cevabı vecede. vecede. Şartın cevabına gerektiği zaman fayı girdir diyordu. Burada gerekiyor mu? Hayır. Çünkü onu gerektirecek bir konum yok. Dokuz sınıftan birisine girmiyor şartın cevabı. İşte lazım olmadı, gerekmediği için fayi girdirmedik. Devam ediyorum. Daa minni el furiyalin, benden bin riyal zayi oldu, kayboldu. Femen yigit hu yetini bihi lehu usruhu. Her kim onu bulur ve yetini <gülüyor> bihi bana getirirse lehu usruhu. <gülüyor> onda biri onadır, ona aittir veya onundur cümlesinde şart fiili nedir? Yecit birincisi ve ye'ti. Ye Vavle matuf ye'ti. Şartı da men. Peki şartın cevabı ney? İsim cümlesi. Lehu uşruhu şeklindeki cümlesi. isim cümlesi. Dolayısıyla Gerek. ne yapacağız? Fena. Fe'yi Şartın cevabı olan isim cümlesini başına dahil edeceğiz. indireceğiz. Felehu uşruhu diyeceğiz. İsim cümlesi olduğu için. İsim ne zikrediyor zaten. İsim cümlesi olduğu için. Mehm ma yekun sebebi kad fatike dersun Kaybolma sebebin her ne olursa mühim bir ders seni geçti mühim bir dersi. Kaçırdın yani. Cümlesinde. Şart edatı mehma. Şart fiili yekun. yekun. Cezmetti. Peki şartın cevabı ne? Fatike. Kad ile gelmiş fe başına dahil olacak. Evet. Dördüncü cümle in tekun meşğulenil ane seatike kaden. Şimdi meşgul sen yarın sana yarın geleyim. Burada da sinden dolayı fese atike olacak değil mi? Evet. Beşincisi ben okuyayım, tercüme edeyim geçeyim. İnteheddersu. <gülüyor> Ders bitti. Temen erade eyyahruca liyahruc. Her kim çıkmayı isterse çıksın. İnti saatel aşirete tecidni fil beyti inşallah. Eğer saat 10'da gelirsen inşallah beni evde bulursun. Mehmatekul li len usaddika ke. Bana her ne söylersen seni asla tasdik etmem, doğrulamam. Qailel muraqibu li'l mudarris. Yardımcı müderrese dedi ki: Men ca'im taahiran la tesmah lehu biddukhuli. Her kim geç gelirse ona girmek için izin verme. En en cah bi takdirimin tazin ehsulu ala caizetin. İyi bir dereceyle başarırsam mükafatı elde eder miyim? 10. cümle İntekun müstacilen Lestu müstacilen Sen acele etsen de Ben acele edici değilim İnterahu sahihan Ma erahu sahihan Sen onu sahih, iyi, sağlam görsen de Ben onu sahih görmem, sağlam, iyi görmem Ma ense La ense zâkel manzara. Her ne unutsam da o manzarayı unutmam. Innes elke ahadun annii, kullahu ene indel müdiri. Şayet birisi sana beni sorarsa ona de ki ben müdürün yanındayım. Men yurit hadel kitabe hu ve indel müdiri. Her kim bu kitabı isterse o müdürün yanındadır. İda se elen il müdîru anke ma da e gulilehu. Müdür bana seni sorarsa ona ne diyeğim? Yadrusu <gülüyor> bil <gülüyor> camiât il İslamiyeti tulabun min cemi en hayâlim. فَمَنْ دَرَسَ ف۪يهَا كَاَنَّمَا دَرَسَ fi جَامِعَاتٍ كَث۪يرَةٍ Camiatul İslamiye'de dünyanın her tarafından öğrenciler ders yapar, okur. Her kim orada okursa sanki birçok üniversiteyi, çokça üniversiteyi okumuş gibidir. 17 Men يَغُلْ هَذَا الْكَلَامَا اِنَّهُ جَاهِلٌ her kim bu kelamı, bu sözü söylerse o cahildir. Ma tezra tahsud ne e, ekersen hasad eder, biçersin. İn tezur ni sevfe ke beni ziyaret edersen seni ziyaret ederim. Mey istaafir Allah yaafir lehu. Her kim Allah'a istiğfar eder, bağışlanma Dilerse onu bağışlar Bildiğiniz dersler Geçmişteki bu anlatılan Kaydelerde iyice yerleştirirseniz İnşallah bu çok kolaylıkla edersiniz. Fazla zamanınız almayacaktır Çünkü yapılmış cümlelere başına Şartın cevabını başlattık Gereken yerleri tespit edeceğiz, faydalı edeceğiz Ve yanına sebebini yazacağız Gerekmeyenleri öyle bırakacağız Es-Sani ikinci alıştırma Temmlel misale. Misali düşün. Thumma kavvin cumlen ala igrarihi musta'inen bil ibaratil atiyati. Sonra gelen ibarelerden yardım alıcı olarak onun benzeri üzere cümleler oluştur. Misal men erade en yakhruca falyakhruc. Her kim çıkmayı isterse çıksın. Misal bu. Aşağıdaki de buna benzer zaten. Burada men şart edatı, erade şart fiili, fel yahruc ise şartın cevabı. Emir fiili olduğu için talebi fiil olması hasebiyle fa başına dahil oldu. Ekstranet. Men erade en yedhülel cennete ya'melu amelen salihan. Her kim cennete girmek isterse salih amel işler. Yukarıdakine benzer yapacağız. Misale benzer. Misalde ne vardı? Emri gaib vardı. Fel yâmele âmelen Her kimin cennete girmek isterse sâlihamel işlesin. Liamel fel yâmel oldu. İkincisi. Men erâdeen yârifel ekhbâra yakra'u s-suhufe ve yâsmâ'u l yapsın, okusun. Dinlesin. Fel-yakra. Değil mi? Fel-yakra is-suhufe yesmail Radyo dinlesin. Üçüncü cümle okuyup geçiyorum. Men erade en yeclise fîs-saf fil-evveli fil-mescidi yezheb hebu müvekkiren. Her kim mescitte ilk safta oturmak isterse erken gider. Siz onu yukarıdaki kalıba uygun olarak Emri gaib şeklinde çevireceksiniz. Men erade en yeseleni sualen yeseluni ba'de intihayt dersi. Her kim bana bir sual sormak isterse dersin bitiminden sonra bana sorar. Men erade en yezhebe ilal müsteşfaa ye'khuzu varagaten minel müdiri. Her kim hastaneye gitmek isterse müdürden bir yaprak yani izin kağıdı alır. Men erade en yencaha bi takdirim tazin yec tehidu leyle nehara her kim iyi bir dereceyle takdirle başarmak isterse gece ve gündüz çalışır men erade en yefhem el İslam'e fehmen ceyiden yeteallemu lugat el Arabiye te her kim İslamı iyi bir fehim anlayışı anlamak isterse Arapça dilini talim eder, öğrenir. Men erade en yah terimuhun nasu yah Her kim insanların kendisine ihtiram etmesini, saygı duymasını isterse onlara ihtiram eder, saygı gösterir. Üçüncüsü ayin edate şarti ve şarta ve cevabu hufi kullu cümle cümle min Gelen şeylerden her cümlede şart edatını ve şartı ve şartın cevabını tayin et. Belirle. Da hattan vahiden tahta edatı şartı ve yine tahta şartı ve selasete hututin tahta cevabı şartı. Şart edatının altına bir çizgi. Şartın altına iki çizgi ve şartın cevabının altına üç çizgi koy. Ve iza kanel cevabı muhterinen bil fai fezkuris sebebe. Ve cevab faya muhteren, muhterin olduğunu bitiştiğinde ise sebebi zikret. Gâle Teâlâ ve men yettegillâhe yec'allehu mehreca. Talak suresi 2 ayet. Her kim Allah'tan sakınırsa, korkarsa ona bir mahraç, bir çıkış, bir çıkış yeri yaratır, yapar. Ayeti celilesinde şart edatı men, men. şart fiili ettaka şartın cevabı yec'al. Bu şekilde bir, iki ve üç çizgi çizerek belirleyeceğiz bunları. Fa dahil olsaydı sebebini zikredecektik. Fa dahil olmamış. Çünkü fa'nın dahil olmasını gerektirecek bir pozisyon yok. Diğer ayet Galete Ala yüce olan buyurdu ki Enfal suresi 65. ayette İyekum minkum ışrune sabirune yaglibu mi eteyni Sizden sabreden 20 kişi olursa 200 kişiye galip gelir. Cümlesinde. Şart <gülüyor> edatı in. Şart fiil ne? <gülüyor> Yekun. Şartın cevabı? <gülüyor> bu. <Yeğlibu. gülüyor> Meczum olmadan hal neydi? <gülüyor> bu ne? Burada da şartın cevabına faik etmemiş çünkü öyle bir pozisyon yok. Üçüncü ayette var ama. Gâle ala Femen tetavvâ hayran fethü ve hayrullâh. Bakara 184. Her kim hayır tatavvu ederse o onun için daha hayırlıdır. Tatavvu demek tatavvu için kullanılır. Gönüllü yaparsa. Yani farz olarak değil de nafile olarak yaparsa. Tatavvu budur. Şart edatı nedir bu ayet ne? cinde de? Men. Şart fiili ve a. Şartın cevabı ve hayrun lehu şeklindeki isim cümlesi. İsim cümlesi olduğu için de ne oldu başına? <gülüyor> Faik <Faihtanet>. tırağın <gülüyor> Evet. değerlerini okuyup geçiyorum. Gale aleyhi salatu ve selamu Salat ve selam üzerine olsun buyurdu ki Men edrake aten mines salati fe edrakes salate Her kim namazdan bir rekata bulaşır, yetişirse namaza yetişmiştir. Fa dahil olduğu sebep. Şartın cevabına kat geldiği için o da başına dahil oldu. Kale aleyhissalatu vesselamu. Men hamele aleyne silaha feleyse minna. Her kim bize, yani bizim üzerimize silahla saldırır, hamle yaparsa bizden değildir. Herhangi bir silah, bıçak, Mızrak, tabanca, ok, yay, her neyse, silahcılıktan ne varsa bize saldırır, hamle yapar, hücum ederse bizden değildir. Gale aleyhi salatu vesselam men gutile dun malihi fehuve şehidun. Her kim malı uğruna öldürülürse o şehittir. Fa dahil olmuş sebep. Gale aleyhi salatu vesselam bu hadis çok önemli bir hadis. Men etaani, fakat eta Allah. Her kim bana itaat ederse, Allah'a itaat eder, etmiş olur. Ve men asani, fakat asallah. Her kim bana asi olur, isyan ederse, Allah'a isyan etmiş olur. Ve men emira, fakat etaani. Her kim emire itaat ederse, yöneticiye, başkana, lidere itaat ederse, bana itaat etmiş olur. وَمَنْ يَاسِلْ اَم۪يرًا فَقَدْ asani. Her kim de emire isyan ederse bana isyan etmiş olur. Emire itaatin vacip olduğunun göstergelerinden birisi bu adisi. Emire, idareciye, lidere kimse bu. İster aile reisi olsun. ister mahalle idarecisi olsun. ister cemaat lideri olsun. ister devlet başkanı olsun. Allah Azze ve Celle'nin dini üzere bir emir ve yasak koymuş ona itaat, Allah'a itaatdir Ona isyan, Allah'a isyandır. Allah'ın dinine aykırı hükmetme diye sürece diyelim ona. Allah'ın emrine yani dinine aykırı bir emir verme diye ona isyan etmek e, haramdır. İtaat etmek gerekir. Sekizinci cümle <gülüyor> Gali aleyhissalatu vesselam Men Ekelemin hadihi hâzih şecerati fela yakrabna Her kim bu ağaçtan ki bu soğan ve sarımsak için kullanılır bu ağaçtan yerse bize yaklaşmasın. Gale aleyhi ve selam Men kana yu'minu billahi ve'l-ahiri felyekul hayran ev yesmut Evet, her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ederse ya hayır söylesin veya sussun. Gale aleyhi salatu vesselam. Men ra'a minkum kun kel yuğayrir hu bi yadihi ve in lem tastaati yastati e, fe bi lisanihi fe in iman her kim bir münker çirkin iş görürse onu eliyle düzeltsin değiştirsin şayet ona güç yetiremezse diliyle değiştirsin ona da, ona da güç yetiremezse kalbiyle değiştirsin ki o imanın en zayıftır. Yani kalple düzeltmek en zayıftır. Bir başka hadisin e, devamında ise ondan sonrasında hayır yok. Yani kalbiyle de görünen mümkere çirkini değiştirmezse onu çirkin görmezse onda iman yoktur. Son cümle Galel Mütenebbi Mütenebbi isimli bir şair şöyle dedi Hemen يَكُنْ ذَا فَمِنْ مُرْرٍ Murran يَجِدْ مُرْرًا بِهِلْمَا Her kim hasta ve acı ağız sahip olursa, acı ve hasta bir ağız sahip olursa, soğuk suyu onunla acı bulur. Sıcak bir günde içtiği soğuk suyu bile lezzetli, tatlı değil de acı bulur. Çünkü adamın zaten ağzı acı. Dersimiz alakası şart edatı, şart fiili ve şartın cevabı var. Bunları bulacağız, işaretleyeceğiz. Burada bir izah var. Hemen Yeku'daki Yeku'ya değinmekte. Yeku, tusavi Yekun. Aslı Yekundur. Yecuzu hazfı nuuni Yekun, mtekun, ekun, nekunül meczumati Meczum olan, yani cezm olunmuş olan Yekun fiilinden tekun fiilinden, ekun ve nekun fiilinden, nun'un hasfı caizdir. Yani femen yekun veya femen yeku aynı manada. Nun has bulunabilir, gizlenebilir, mana bozulmaz, aynı konu. Yani yeku'yu gördüğünüz zaman yekun demek. O yekun demektir. Dördüncü alıştırma, hati aşratı emsiletin li ve cevabı ala en yekunel cevabu fi kulli vahidin minha ale nahvi tali onlardan her birinde cevabın gelen üzere olması hali üzere şart ve cevap için 10 cümle getir 10 cümle getir ki cevap şu aşağıdakilerden birisi olsun her bir cümlede birincisi cümleten ismin yeten şartın cevabı is, isim cümlesi olsun. Şart ve cevap şeklinde bir cümle kur. Şartın cevabı isim cümlesi olsun. İkincisinde şartın cevabı taleb, e, fiilen talebiyen el emru. Talebi fiil olsun ki talebi fiilin üç cinsini gördük. Bu birincisi yani ikinci cümledeki ilki emir olacak. Emir şekliyle olacak. İkinci, üçüncüsü fiilen talebiyen en nehyu. Nehi cinsinden talebi fiil olsun. Dördüncü cümle fiilen talebiyen el istifhanu. istifham cinsinden talebi fiil olsun. Beşinci fiil, şimdi beşinci cümle, muhterinin bir len. Beşinci cümlenin cevap fiili, lene muhterin olsun. Yani başına len gelmiş olsun. Altıncısı, muhterinen bir mennafiyeti. Şartın cevabı, Nefi imasına muhterine olsun. Başında nefi iması bulunsun. Yedincisi muhterinen bir sevfe. Sevfe muhterine olsun. Şartın cevabı. Sekizincisi muhterinen bir sin. Harfu tenfi istediğimiz sin harfine muhterine olsun. Sekizinci cümle. Sekizinci cümlenin şart cevabı. Dokuzuncusu fiilen camiden. Şartın cevabı camit bir fiil olsun. Ve onuncusu muhterinen bir kat, Gada muhterine olsun. Beşinci ve sonuncusu Edhil küllen min edevatı şart ile atiyeti fi cümletin müfîdetini. Gelen şart edatlarından her hepsini faydalı bir cümleye girdir. Yedi tane in men ma meh ma meta eyne ve eyu. Bu yedi tane şart filini birer cümlede kullanacağız, cümle oluşturacağız.